41. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ve la tujadilu ahl al-kitab illa billetihi ahsanu illa lüzin zlemu minhum ve qulu İçlerinden zulmedenler hariç kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki biz, bize indirilen kitaba da, size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz, yalnız O'na teslim olmuş kimseleriz. وَكَذَلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ fakat olsun humul Allah, onları kâinatın her yerinde görenlerden biri olarak tanımlar. Olsun ki, Allah, onları kâinatın her yerinde görenlerden biri olarak tanımlar. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi. Bel huwa ayatun bayyinatin fi sudurillezina utul ilm ve ma yajhadu bi ayatina illa zalimun Hayır. O Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Ve لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْهِ Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sendeki bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ yutla aleyhim. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır. كَفَ بالَِّه في Deki bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, Göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar, zarara vuracak olanların ta kendileridir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّ اللَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, Azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir. Yesste acil nekababil A cehen muhilun Bil köfirin. Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Oysa cehennem kafirleri çepe çevre kuşatacaktır. Yoma yarşa himu al-ğhabu min thawqhim ve min tahti arjulhim ve yuuluzuqumakun tum tağmalun. Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der. Yehibe diyevinenu İ ne Erdi vehatun veiyepebudun. Ey iman eden kullarım. Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin nefsin Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve kileri iman edip, yararlı şeyler yapanlar, onların cennetteki odaların altında su akacakları, onların suyunun içinde kalacakları, iman edip, yararlı biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir. Ve in ve Andolsun ki sen onlara Gökleri ve yeri yaratıp, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar? Allah'u yabesutur <gülüyor> rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakadiru Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. ولَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَفْأَحْيَاهِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا فَأَحْيَاهِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَا قُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ Bel ekثرhum la ya'kilun. ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa, Gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi. Feyda rakibu fil fulki da'wullah oh. mukliscin lahul din, falam manajahum ila alberri, ifa hum yusrkun. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar. Niyekfuru bima ataynahum veliyetemettu fasoufe ya'lemun. Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir. E welem ve min ve Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken Bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ عَلَى كَذِبًا كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا فَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzda cihad edenlere, biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah, iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların, birkaç yıl içinde o sıralarda mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından, sure bu atla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine, müşrikler, müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitaba olanlar yenilgiye uğradılar diye, şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lammim Gulibati ar Fi aden el arz ve بعد غلبهم سغلبون في بض عسنين لله الأمر من قبل و بعد يفرح المؤمنون Bi nasrillah yansur men yaşa'u ve huvel azizurrahim. Elif Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de, bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. وَعْدَ la لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yâ <gülüyor> alâmûn Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler. Avelem yefekkrofi âfusihim. Maخلق Allahu al-ı Semaat ve al-ı Arda ve ma وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler. E welem yesirû fi'l-ardı fe'enzurû keyfe kâne âkibetu'l-lezîne min qablihim kânû eşedde minhum kuvveten ve'esâru'l-ardı ve amarı ha aksar min رُسُلُهُ amarı فَمَا vjaaethum rusuluhu bilbiynet fma kana Allahu liyzlimahum, onlar, yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah, onlara zulmetmemiştir. Fakat, onlar kendilerine zulmediyorlardı. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُ السُّؤَاً كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu Allahu yebdaul halqa thumma yu'iduhu thumma Allah ilkin mahluku yaratır ölümünden sonra onu tekrar diriltir sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz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 ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden, kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten, onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün, İnananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. <gülüyor> İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azab içinde hazır bulundurulacaklardır. فَسُبَحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Sizi bir topraktan yaratması, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً İn nefideleyetilillioingye tefekkerun Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki, Bunda bilenler için nice ibretler vardır. Sizin geceleyin uyumanız gündüzünde lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır. <gülüyor> وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ <يَعْقِلُون> Korku ve ümit vermek için şimşeyi size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ اِذَا أَنْتُمْ ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ قَانِتُونَ Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَلَهُ Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Zorba lakum mathalem min anfusikum Hal lakum min maa meleket aymanukum Hal lakum min maa meleket aymanukum min şurekaa Fima razaknaakum فَأَنْتُمْ ف۪يهِ سَوَاءُنْ تَخَافُونَهُمْ كَخ۪يفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, Ellerinizin altında bulunan kölelerinizden, sizinle eşit haklara sahip olup, birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله فمن يهدي من, أضل الله وما لهم من ناصرين Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ve ekim vecehake lid-dini hanife fitretallahi'lleti fatara'n-nase aleyha la tebdila li hulqin ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu, yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Munibine ileyhi vettequuhu ve eqimussalata ve la tekunuu minel muşrikin minel lezine ferrakuu dinahum ve kanuu şi'an kullu hizbin bima ladeyhim ferihun Allah'a yönelerek, O'na karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp, gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup, kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إليه ثم إِذَا أَذَاقَهُمْ ذَهَبُوا بِهِ يَسْتَبِقُونَ مِنْهُ رَحْمَةً إذا فريق منهم بربهم يشركون İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ onlar, kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi, eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız. <gülüyor> Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor? Ve eğer adıq olanlara Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman. Onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. فَآتِذَا الْقُرْبَى miskin وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ <gülüyor> Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de, Böyle yapanlardır. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَلْ يَرْبُوا ف۪ي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İnsanların malları arasında çoğalması için faize verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince... İşte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar. Allahüllezî khalaqakum thumme razaqakum thumme yumitukum thumme yuhyikum. ممّا <tanner <tanner <tanner <tanner <tanner <tanner>. <tanner يحييكم Sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız için de bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden, karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakka dönerler diye, Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor. Ulsiru fil ard fanzuru keyfe kana aqibatu allazina min qabl kana aktheruhum müşrikîn Ey Muhammed deki Yeryüzünde gizip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi. فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ اللّٰمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar. <gülüyor> Kim inkar ederse İnkarı kendi aleyhinedir kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar Niya ceziyellezine amanu ve amelussalihati la kafirin Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا فَانْ مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek, Bizim üzerimizde bir haktır. Allahu'l-lezî ursilur riyâha fetüsîru sehâben feyebsutuhu fi's-semâi keyfe yeşâ. Faybasutu في al-ı semaik, ifa yashau ve yajaluhu kisfan, fater al فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler. <gülüyor> Oysa ki onlar, yağmurun kendilerine inmesinden önce, ümitsizliğe kapılmışlardı. Fazr ila aþar Rhamt Allah, kayf yuhil arda بعد موتها. İnna zâlik la muhîl mûta, vâhu ʿala kulli şeyin qadir. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter. Ant olsun ki biz bir rüzgar göndersek de, ekinlerin sararmış olduğunu görseler mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar. Fe inneke la la Ey Muhammed şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin. وَمَا <gülüyor> أَنْتَ Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara eşittirebilirsin. El-lahu'l-lezî <gülüyor> halakakum min dı'fin sümme ce'ale min ba'di dı'fin kuvvete sümme ce'ale min ba'di sizi güçsüz olarak yaratan sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren sonra kuvvetin ardından da Tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet koptuğu gün, suçlular... Dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çeviriliyorlardı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da ''Andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.'' derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez. وَلَقَدَ الظَرَ بَناَالٍ النَّاسِ هذا القرآن مِنْ كلُلِّ مَثَل وَل إِن جِتَهُ بِآيَةِ ل قُولًاَّذينَ كَفَرون إِن أَنتُم إِللاا Kazalik yutbug Allahu ala kulubil ladin la yaglamun. An ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah. Bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler. Fasbir innu vaadallah hakku ve la yastahiffenke'llezina la yu'minun. Ey Muhammed sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir. Bismillahirrahmenirrrahim Elifle. İlke âyâtul kitâbil hakim Huden ve rahmeten lil-muhsinîn Elif, lami. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرَنْ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ ف۪ي اُذُنَيْهِ وَقَرَا كَأَنَّ ف۪ي اُذُنَيْهِ وَقَرَنْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ayetlerimiz ona okunduğu zaman... Sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ ve huvel azizul hakim Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ مِن كُلِّ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كُلِّ زَوْجٍ Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. <gülüyor> i̇şte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. 42. Kaset Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Ve lâ ve men yeşkur fe inne ma yeşkur li nefsihi ve men kefer fe Andolsun ki biz Lukmana hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstağni'dir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Ve iz qale lukmanu libnihi ve huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billahi inneshrike lezulmun azim. Hani Lukman oğluna öğüt vererek yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak Büyük bir zulümdür demişti. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمْمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana, hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi, bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim. Ye bunayya inna in takumithqala habbatin min khurdalin fatakun fi sahra fatakun fi sahratin aw fis samawati aw ardi yati biha Allah. İnna Allah latifun habir. Lukman öğütlerine devamla dedi ki: Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır o her şeyden haberdardır ya bune ayqini salat ve amur bil ma'ruf ve ve ala ma min umur yavrucum Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasına emrettiği işlerdendir. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُولٍ Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. إِنَّ Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir. Alam teru anallah sekhra l ma fi al-asma ma fi al-arz wa asbagu وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ <مُن۪ير> Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan Hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Wa izâ qîla lehum ittabi'û mâ enzelallâhü kâlû bel nettabi'u mâ vecdnâ 'aleyhi âbâenâ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدَعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّع۪يرِ Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar? Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu, Allah'a varır. Bu e men kefer fe Ey Muhammed kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. <gülüyor> Biz onları dünyada biraz geçindiririz sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. <gülüyor> <gülüyor> hmm Eğer onlara... Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler. Lillahi ma ard. hamid. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki o müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ azizun hakim Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَ نَفْسٍ وَاحِدَةً اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Alam tara Allah yulijul leyla fin nahari ve yulijunha rafil leyli ve sahraş وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّنْ يَجَرِهِ اِلَى Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. ذَٰلِكَ bi اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır. أَلَمْ تَرَا أَنَّ fil تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Ve ıda ıshiyhüm mujum kawzulidawu Allah mukhlicin lahul din, falama najjahum ila al berr, falimhum muqtasid. Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman, dini yalnız kendisine tahsis ederek, gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkanınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak, Nankör gaddarlar inkar ederler. Ya eyyuhennâsü attekû rabbakum vahşâv yevmen lâ yecezî vâlidun an veledihî ve lâ mevlûdun huve câzîn an vâlidihî şey'â. İnne vâdallâhi hak. Um fela tagrannakumul hayatud dunya ve la yagrannannakum billahi'l gurur <gülüyor> Ey insanlar Rabbinizden korkun Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. İnna Allaha 'indehu ve ve ma ve kıyamet saatinin bilgisi allahın yanındadır Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu atla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Eliflam <gülüyor> El-Kitâbi Rabbil Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafından olmuştur. Em yekûlû nefterâhu bel huvel Ummir rabbika onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar. Allahüllezî khalaqa s-semâvâti vel-erda ve mâ beynahuma fî sitteti eyyâmin thumme estevâ alel-arş. ثُمَّ اَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız? Yudebburul emre mines sema ila'l ard thumma ya'rucu ileyhi fi ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir. Zelika alimul gayb ve'ş şehadeti'l İşte gaybı da görüleni de bilen çok güçlü ve çok merhametli olan odur. Ellezî ehsene kulle şey'in halakuhu ve beda halqa'l insâne min o Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı. Thumma jala neslehu min sulaleti min ma'imhiin. Thum sonra onun neslini bir özden hakir bir sudan yarattı sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi sizin için kulaklar gözler ve kalpler yarattı ne de az şükrediyorsunuz. Ve kallu eza dolalna Kafirler biz yerde kaybolduğumuz zaman mı Yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. Ulle tevaffaakum melekul mevtiy Ey Muhammed de ki size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Velo taraiz el mujarmon anakisur <gülüyor> uusim da rabbim. نَا كِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا Günahkarları, Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik, sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ نِيلَ أَمْلَأَنَّ Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, and olsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla, cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Fezuqu bi ma nasiitum haza Onlara Bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir. İnna mayuminu bi ayatina bi Bizim ayetlerimize ancak onlar kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder onlar büyüklük taslamazlar anil an onların yanları Gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. <gülüyor> hiç mümin olan, fasık olan gibi olur mu? Bunlar asla eşit olamazlar. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا نَارِ Fasıkların barınacakları yerde ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler. وَمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَا الْمُجَرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا وَجَعَلْنَاهُ لِبَن۪ي إِسْرَائِيلِ Ant olsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri zaman, biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı. <gülüyor> Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bundan nice ibretler vardır. Hala hakkın sesini dinlemeyecekler mi? Evvelâm yarâu an na nasuq alma a ila al arz bihi zârâ fâ bihi zârâ minhu onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı? <gülüyor> Onlar eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar? O günün fethi hiçbir fayda vermez imanları ve onlara bir müddet Ey Muhammed de ki fetih günü gelince kâfirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlette tanınmayacaktır. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahsap Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahsap, Gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde, Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu atla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. Bismillahi Ya ay yehan Nabi, Tüqlahe, ve la tutigil Kafrin Kana Ey Peygamber. Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve tabiğe mayyupa ilayk min Rabbik. İnna Allaha kana bima tamalun, Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mu tevekka alallahi <gülüyor> ve kefa vekil. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Ma ceale Allahu li recdin min kalbeyni fi وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُم الل إُظَاهِرونَ مِنْهُ نَأُمهَاتِكمُ وَمَا جَعللَ أَدَع أَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلِ Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ فَإِلَّمْ تَعمُ أَبَ أَهُم فَإِخْوانكُمْ فيِي الدّينِ وَمَوَالكُمْ وَلَْسَ عَلَيكُم جُنَاحُ فِي مَا أَخْبَأْتُ بِهِ وَلَكِم مَا تََّدَتْ قُلوبكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحيِيمَ Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. An Nabi ölübül Müminin مِنْ anfus him ve azvajıhı umm hatıhım ve ulu el arhamı bazı him ölübül bazı fi kitabıllahi min Tefalu <gülüyor> Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır Akraba olanlar da, Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık senden Nuh'tan İbrahim'den, Muhsadan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık. Lysal al sadiqin an alima. Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kafirler için de. Acı bir azap hazırlamıştır. Ya eyyuhallezine âmenuzkuru ni'metallâhi aleykum İz câetkum cunud İz câetkum cunudun fe arselnâ aleyhim rihan ve cunuden lem teravhâ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir. İdce جَاءُكُمْ Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada mü'minler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمَّ رَضُمَّا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ غُرُورًا Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vadetti diyorlardı.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 Yolunun in büyütene gürre ve maahe b gürre in yaridun illa fırara. Hani onlardan bir grup, ey Medine halkı, artık size duracak yer yok. Hadi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grupta, Peygamberden izin isteyip evlerimiz açık ve muhafazasızdır diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. <gülüyor> Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden, karışıklık çıkarmaları istenseydi onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi. Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. Ulleyen ve la illa qalila. Ey Muhammed de ki eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız Kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız. Qul man wa l yasimukum min Allah in erad bikum su'an ou erad bikum rahmah. Ve la yedoun lham min dunillahi waliyoun <gülüyor> ve la nacira. De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. قَدَ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ min Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler.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 Allah onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de, elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek, sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar, samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre çok kolaydır. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا O münafıklar, düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa, onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı, ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı. <gülüyor> Ant olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Mü'minler düşman ordularını görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı. Minel الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى Müminlerden öyle erkekler vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler. Li yeczi bi ve İnna Allah Allah doğru olanları doğruluklarıyla mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya töbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَال وَكَانَ قَوِيًّا عزيزًا. Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Ve enzalellezine zaharuhum min ehlil kitabi min sayisihim ve kadafa fi kulubihimur <gülüyor> rubb وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَر۪يقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَر۪يقًا Allah, kitap ehlinden kafirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ve aurlafakum arzhum vdiyarhum ve amwalhum ve arzalımtabauha. Allah Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya ayuhan Nabi, kull azajk, ve ve Kün sırarın güzel. Ve in kütün, tevriden Allah ve Rasulü ve Dara'ı alaşırat. Fəin Allaha ağdil Mupsinat. Fəin Ey peygamber hanımlarına de ki eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salı vereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ya nisa en nabi men yatin kun n bi fahishatin mbayin yudaf laha al azab du'fayn wa kana ey peygamberin hanımları. İçinizden kim açık bir günah işlerse, onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.